Şimdi size çocukluğunuzdan beri duyduğunuz sura üfürülmesinden, mahşerin ve mahşer ehlinin niteliklerinden, nasıl terlenildiğinden, kıyamet gününün uzunluğundan, aynı zamanda kıyamet gününde hepimizi bekleyen korku ve tehlikelerin neler olduğundan, ayet, ve hadisler ışığında tek tek anlatmaya çalışacağız. Sırat nedir? Kevser havuzu nasıl bir yer? Bizi bekleyenler neler? Ümidim odur ki Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şu anlatılanlardan ibret alanlardan eylesin. Sura üfürülme bir evvelki programımızda bir insanın can çekişen bir kişinin ne tür sıkıntılar çektiğinden bahsetmeye çalışmıştık. Müslümanların ayrı, kafirlerin ayrı, Müslümanların günahkar olanlarından ayrı ayrı örnekler verilmişti. Kabir azabı ile alakalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rivayetine göre bir kutsi hadiste yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Adem oğlu bana dil uzatıyor. Oysa ki onun bana dil uzatması doğru değildir. Yine Adem oğlu beni yalanlıyor. Oysa beni yalanlaması doğru değildir. Adem oğlu'nun bana dil uzatması, bana çocuk isnat etmesi Allah'ın çocuğu vardır demesidir. Beni yalanlaması da, Allah beni ilk yarattığı gibi, ikinci kez yaratamaz demesidir. İnsanoğlunun, öldükten sonra yeniden dirilmeyi hesaba çekilmeyi, kabullenmemesi, şu dünyada yaşarken, ahiret alemini ve oradaki halleri anlayamamasından oluşur. Bir türlü kavrayamaz. Eğer bir insan canlıların üremelerini, doğumlarını gözüyle görüyor, bilmemiş olsaydı, görmemiş olsaydı, bunu doğrulaması güçleşebilirdi. Kendi kendine belki düşünebilirdi. Nasıl olsa böyle oluyor, şöyle oluyor diye ama... Bir insan düşünün, küçücük bir sıvı parçası, iki sıvının birleşmesi, ardından mucizevi olayların çok ayrıntılı bir şekilde uyumuyla hasıl olan bir yolculuk, küçücük bir çiğnem et parçası, ardından kemiklerin, göz, kulağın sırasıyla oluşması, anne karnında hem nefessiz kalmadan, hem gıdasız kalmadan, bilim insanlarının şaşkına döndüğü bir mucize gerçekleşir. Ve insanoğlu görür, herkes ölür. Zengin de, en tanınan bir insan da, sıradan bir kardeşimiz de, çok okuyanı, cahil olanı da ölür. İnsanoğlu bunu bildiği halde, Ahirette mutlaka bir şeyler var demesi gerektiği halde ve diliyle buna inandığı halde maalesef ahireti aklına getirmeye çalışmaz. Ama bu konuda Allah Celle Celaluhu'nun bizlerle beraber paylaştığı her birimizin ahiret yoluna mihmandar olacak uyarıları vardır. Yasin suresi 78 ve kıyamet suresi 36'dan 39. ayetlere kadar şöyle buyrulur. İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi Dökülen meneden bir damla su değil miydi? Sonra bir kan pıhtısı oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere iki çift kıldı. Gerçekten de Ademoğlunun yaratılmasında hayret verici birçok hususlar vardır. Özellikle şu vücudumuzun düzenindeki incelikler, bunlar onun tekrar dirilmesinden aslında çok daha şaşkınlık uyandırıcıdır. Bir insan, adaletli bir şekilde, şöyle tefekkürlü bir şekilde parmak uçlarına baksa, parmak uçlarına kadar bir insanın diğer insandan, ayrılma özelliğini yaratan Allahu Teala elbette daha kolay bir şekilde yaratacaktır. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu'na zorluk yoktur. Zorluk bizim içindir. Bir insanın düşünmesi gereken ve bilmesi icap eden hususlar var. Kabre konulan kimselerin orada karşılaştığı sıkıntıları duymaya başlamalıyız. Özellikle, surun üfürülmesiyle meydana gelecek olan o dehşet yüzünden, kabirdekilerin hallerinin ne olacağını aklımıza getirmeliyiz. Peki bu sur nedir? Öylesine şiddetli ve kulakları tırmalayan, insanları yerinden eden bir çığlık. Öyle ki, sadece yaşayanları değil, ölmüş, Belki üzerinden bin yıl geçmiş insanların bile duyduğunda kabirlerinin işlerinden çıkarcasına korku içerisinde kaldıkları bir ses. Nasıl bir ses? Bizim için çok uzak gibi görünse de bunlar aslında şimdi durup düşünmek zamanı. Kendimizi kabirde düşünelim. Öyle ki. O suurun sesi duyulmuş ve insanlar o anda yüzleri topraklara bulanmış olarak kabrin tozu toprağa tepeden tırnağı üzerinde olduğu halde dehşetli bir yüzle dışarıya fırlıyorlar. Adeta kendilerinden geçmiş bir halde yerinden fırladığınızı düşünün. Sesin, şiddetinin öyle güçlü olduğunu düşünün ki gözler, ...sesin geldiği yere doğru dönüyor. Artık tüm kabirdekiler... ...artık ne kadar bekledilerse... ...o uzun zamandan beri... ...imtihanı çekildikleri kabirlerinden... ...dışarıya fırlamışlar. Yani o zamana kadar... ...belki kabirde çektikleri sıkıntılar... ...işkenceler, üzüntüler... ...ve... ...sonlarının... Ne olacağının getirdiği acı ve sıkıntıya ilave olarak bir de o suru sesinin getirdiği korku ve ürperti ekleniyor. Peki bu durumu kim anlatıyor? Haşa bir hikaye kitabında değil. Bilakis Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala anlatıyor. Gelin Zümer suresi 68 ve Müddessir ...suresi 8 ve 10. ayetleri dinleyelim. Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın diledikleri dışında... ...göklerde ve yerde olanlar yıkılıverdi. Sonra bir daha, daha ona üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Çünkü Sura üfürüldüğü zaman... İşte o gün oldukça zor bir gündür. Kafirler içinse kolay değildir. Ve derler ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, bu vaat etmekte olduğunuz yıkım ve azap ne zamanmış? Onlar yalnızca tek bir çığlıktan başkasını gözetmezler. Onlar birbirleriyle çekişip dururken, o kendilerini yakalayıverir. Artık ne bir tavsiyede bulunmaya güç yetirebilirler? ne de ailelerine dönebilirler. Sura üfürülmüştür. Böylece onlar da kabirlerinden diriltilip, Rablerine doğru dalgalar halinde süzülüp giderler. Demişlerdir ki, eyvahlar bize! Uykuya bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Ne oluyor ki? Rahman olan Allah'ın vaat ettiğidir. Bu öyle oluyor. Demek ki gönderilen peygamberler de doğru söylemiş. İşte bunlar bir hikaye değil. Bugüne kadar o kadar gereksiz şeyler okuduk, gereksiz şeyler izledik ki, Allahu Teala'nın kerim olan kitabında anlatılanlar dahi bizi etkilemeyecek hale geldi. Merakımız o kadar saçma sapan şeylere oldu ki, şu an Allahu Teala'nın kitabından mealen surun anlatıldığı dakikalarda bizim aslında şu an bütün işimizi gücümüzü bırakıp eyvahlar bize diye belki de yerlere düşmemiz lazımken. Bunu bir hikaye gibi dinleyebiliyoruz. Ben de öyle haşa okuyabiliyorum. Ölenleri bekleyen hiçbir tehlike kalmasa da deniyor ki sadece bu suğura üfürülme korkusu bile hepsi adına hiç ceza almasa bile kafiymiş. Bunun korkusu her korkunun üzerinde yer alır. Dolayısıyla... Bu korkuyla karşılaşmamak için bir şeyler yapmak lazım. Sadece sur mu bizi bekleyen? Hayır. Bizi bekleyen daha ne tehlikeli geçitler var. Bu öyle dehşetli bir üfürülme olayı ki bunun çıkaracağı o gürültüler göklerde ve yerde ne varsa Allahu Teala'nın dilediklerinin dışında hepsi bundan dolayı ölürler. Ölmeyecek olanlar sadece bazı melekler. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Ebu Said'den, Tirmizi'den ve İbni Mace'den rivayet edilen hadisi şerifte aktarılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben nasıl mutlu bir şekilde nimetler içerisinde vakit geçirebilirim ki? Oysa Sûra üfürmek için beklemekte olan görevli melek, sûru dudaklarının arasına almış, boynunu eğerek Rabbinden ne zaman bu üfürülme emri gelecek diye kulaklarını açmış, beklemektedir. Şimdi Allahu Teala ne kadar yakınsa bir kul, o kadar kendinden korkar. O kadar yaptıklarından emin olmaz. Ama bizler maalesef şeytanın oyuncağı olmuş halde olduğumuzdan dolayı maalesef kendimizden eminiz. Cennetle müjdelendiğimizi zannediyoruz ve o yüzden konuşulan kelimeler ne olursa olsun bizde bir korku meydana getirmiyor. Düşünün İsrafil aleyhisselam ağzını suurun üzerine dayamış. Suura üfürdü üfürecek. Peygamberler Allahu Teala hepsine selamlarımızı buyursun. Bu korkuyla irkilmişler. Düşünün meleklerin bile ölümünün işareti olan meleklerin dahi beklediği bir an. Sur'un üfürülmesiyle tüm canlıların ölümlerinden sonra Yüce Allah Celle Celaluhu Azrail aleyhisselama Cebrail aleyhisselamın ruhunun alınması için emir veriyor. Bundan sonra Mikail aleyhisselamın ruhu ve bunun da arkasından İsrafil aleyhisselamın ruhu alınıyor. Daha sonra herkesin Ruhunu kabz etmekle görevli olan Azrail aleyhisselam da ölümü tadıyor. Zümer suresi 68. ayette şöyle anlatılır. Sonra bir daha ona üpürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Yani mahşeri bekliyorlar. ...ne zaman mahşere sevk edileceğini bekliyorlar. İnsan, kabirlerinden kalkan insanların zilletlerini, aşağılanmalarını, sıkıntılarını ve o suurun üfürülmesiyle çektiklerini biraz düşünmeli değil mi? Bizi bekleyen sonun kötü mü, yoksa mutlulukla biteceğini bilmeden nasıl acaba... ...kendimizi kaybeder derecede sevinebiliriz. İşte bu dünyada ne kadar makam, mevki, huzur, refah içinde yaşıyor olsak da... ...orada zillet ve perişanlık içinde bulunma riskimiz var. İşte insanlar böyle bir durumdayken diğer canlılar... Ve yabani yaratıklar da karalardan, dağlardan, başları önlerinde eğik bir halde mahşer yerine geliyorlar. Onlar da tüm ürkekliklerine rağmen, kendilerini kirleten bir günahları, hataları olmamasına rağmen ki mükellef değiller, insanların arasına karışıyor ve mahşer yerinde toplanıyorlar. Düşünmeye çalışalım. O surun... Dehşeti onları alıp bu mahşer yerine getirmeye sebep olmuş. O sesin korkusu sadece onları bu hale getirmiş. O dehşet yüzünden nasıl ürkmüşler, kaçma sebebi olmuş. Böylece gelip insanların arasına karışmışlar. Peki bu nerede anlatılıyor? Hepsinin ispatıyla gidelim. Tekvir suresinin beşinci ayetinde. Şöyle buyruluyor. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman herkes toplanıyor ve bunları da şeytanlar izliyor. Onlarda tüm azgınlıkları ve isyanları sebebiyle böyle bir günde kaçış yok, onlar da gelecekler. Onlar için kurtuluş asla yok. Allah-u Teala'nın huzuruna gelirlerken artık o heybet sebebiyle tamamen huşu içerisinde boyunları eğik halde gelecekler. Bu anlatılan mevzuda Meryem suresinin 68. ayetinde geçer. And olsun Rabbine, biz onları da Şeytanları da mutlaka haşredeceğiz. Sonra da onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız. İşte bütün bunları gözlerinin önüne getir kardeşim. O gün oradaki halini ve kalbinin durumunu düşün. Parantez içinde tekrarlıyorum. Bunlar gerçek ve her birimizin yaşayacağı durumlar. İnsanlar kabirlerinden kalkıyorlar. Ayaklarda ayakkabı yok. Başlar açık, sünnetsiz halde, mahşer yerine doğru gidiliyor. Herkes mahşer yerinde. Mahşer alanı bembeyaz, düz bir arazi. Eserlerde oranın, herhangi bir tümseğinin olmadığını, bir çukurun da olmadığını görüyoruz. Hatta orada, insanın kendisini arkasında saklayabileceği, bir yerde konaklayabileceği bir yer dahi yok. Kimse, gözden kaybolamıyor. Saklanılacak, kaçacak bir yer yok. Yeryüzünün farklı bölgelerinden, farklı renklerden, uzun boylu, kısa boylu, şuralı buralı demeden tüm insanları ve varlıkları mahşerde toplayan Allahu Teala her türlü eksiklikten uzaktır. İşte racife denilen ilk sura üfürüş ile insanoğlu mahşere sevk edildi. Tüm yaratılanlar cinler. İlk üfürüşten sonra radife yani İkinci defa sura üfürülüş izledi. Böyle bir günden ötürü biraz kalbimizin ürpermesi, gözlerimizin de bundan etkilenmesi gerekmez mi? Peki bu anlattıklarımın kaynağı nedir? Buhari ve Müslim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu geldiğimiz noktayı şöyle buyuruyor. İnsanlar Kıyamet gününde ben beyaz bir toprak üzerinde haşrolunacaklardır ki bu toprak adeta kepekten ve her şeyden arınmış bembeyaz bir ekmek misalidir ve üzerinde de hiç kimseye ait tek bir işaret yoktur. Korku ve dehşetini, şiddetini çok iyi düşün. Böyle bir alanda insanlar toplanıp bir araya geldiklerinde üzerlerinden göklerin yıldızları dökülür. O her zaman bakmaya aşina olduğumuz güneş ve ay söner. Bundan sonra da ışıkların sönmesi sebebiyle dünya karanlıklar içinde kalır. İşte tam böyle bir an içerisindeyken, başlarının üzerinde gök dolanmaya, adeta baş dönmesi gibi dönmeye başlar. Gök yarılmaya ve çatlamaya başlar. Melekler de onun çevresinde ve köşelerinde ayaktalar. Göklerin çatır çatır çatladığı, darmadığın bir hale geldiği o günün, Dehşet ve şiddeti Tüm katılığına ve sertliğine rağmen Yaralı parçalanması yüzünden Meydana getirdiği o korkunç görüntü Ne görülmeye Ne anlatmaya Ne de duyulmaya Müsait Bunun ardından Nehirler adeta erimiş gümül, Gümüş misali Akmaya başlar Gökler eritilmiş bir kalay gibi Dağlar Etrafa saçılmış, atılmış renkli yünler misali. Bakmayın şimdi öyle sağlam durduklarına. İnsanlar, yeryüzünde dağılmış pervaneler misali. Ne karı kocayı, ne anne evladı düşünecek halde, ne hoca müridini. Yine Buhari ve Müslim'de şöyle geçiyor. İnsanlar yalın ayak, başı açık ve sünnetsiz bir şekilde kabirlerinden diriltilip mahşere gönderileceklerdir. Artık ter onları her yanlarından kuşatmış, ta kulak yumuşaklarına kadar ulaşmıştır. Peki insanlar niçin terler? Sıkıntı içinde hissettiğimiz zaman ...hararet bastığı zaman değil mi? İşte... ...öyle sıkıntı verici bir zaman bizi bekliyor ki. Düşünün... ...dünyada... ...bizi beklettiler birkaç saat. Hem de oturma, dinlenme imkanı yok. Veya sevdiğimiz bir kişiyi göreceğiz. Üç saat, beş saat ayakta dikilsem de ne olacak deriz. Ama öyle korku verici bir yerde... Hiç kimsenin kimseye faydasının olmadığı, kafaların önde olduğu, insanların çırılçıplak olduğu ama zaten akla korkudan başka bir şey gelmediği için kimsenin kimseye bakamadığı bir zamanı düşünün. Her yer yaratılanlarla dolu. Ayşe annemiz radıyallahu anha, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hanımı, iki tane ayrı hadis-i şerifte de aktarılıyor. Vah vah, demek o gün herkes çıplak halde birbirini görecek öyle mi dediklerinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o gün herkes kendi başının derdiyle meşgul bulunacak, kimsenin kimseye bakacak hali yoktur diyecek. O gün onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır. Herkesin kendi derdi var. Bugün dişimiz ağrıdığında çok sevdiğimiz, uzun zamandır görmediğimiz bir kardeşimiz askerden oğlumuz da gelse, dişimiz zonklarken, başımız inlerken ne kadar mutlu olabiliriz. Küçücük bir diş ağrısında böyle. Bir de, düşünün, çok sevdiğiniz bir insan vefat etmiş. Onun acısı yüreğinizde, daha birkaç dakika geçiyor, yanınıza birisi geliyor. Sizi sevindirmek için bir şeyler anlatmaya başlıyor. Sana şu kadar para buldum bir yerden. Bu ne kadar anlamsız olur. Çünkü derdi var değil mi? Acısı var yüreğinde. İşte orada da bununla mukayese edilmeyecek şekilde çetin olaylar var. Tüm avret yerleri açık ama o dehşetli gün, nasıl korkunç bir günse kimse kimsenin avret yerlerine bakma teşebbüsünde bulunamayacak. Zaten olacak şey midir? Kimi insanlar karınları üzerinde sürünerek, Kimisi yüzlerinin üzerinde yürüyerek mahşer meydanına çıkacakları zaman başkalarına bakabilecek bir güç, bir eğlence yok. Dünyadaki gibi birbirimizin haline bakıp da şuna bak. Seni gidi cehennemlik seni deyip de hava atacak halimiz yok. Çünkü peygamberler dahi benzer korkular yaşıyorlar. Bizler kadar olmasa da. Peki İbrahim kardeşim sen neye dayanarak insanların karınları üzerinde yürüyeceğini, sürüneceğini, kiminin de normal bir şekilde mahşer meydana gideceğini söyledin? Onu da anlatalım. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Buhari, Müslim ve Tirmizi'de geçen bir hadisi şerif. Aynen şu geldiğimiz durumu şöyle buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Kıyamet gününde insanlar üç grup halinde mahşere geleceklerdir. Bir kısmı binitli olarak yani bineği olarak, bir kısmı yaya olarak ve bir de yüzleri üzerinde sürünerek geleceklerdir. Sizin de şaşırdığınız gibi bir insan yüzleri üzerinde, nasıl sürünerek gelir bunu sormuşlar Efendimiz siz az önce buyurdunuz ki o kıyamette yüzleri üzerinde sürünecek yürüyecekler var bu nasıl olur deyince şöyle buyurdu onları ayakları üzerinde yürütmeye kadir olan Allah Celle Celaluhu yüzleri üzerinde de yürütmeye kadirdir Şimdi inanıyorum, özellikle gençler, pek alışık olmadığımız şeyleri konuşuyoruz bugün değil mi? Aklınızca uygun görmediğiniz şeyleri kabullenmek elbette zordur. Hemen bunu reddetmeye, inkara kalkışırız. Eğer insanlar bir yıldırım hızıyla sürünerek gitmekte olan yılanın hareketini, ve yürüyüşünü görmeseydi onu nasıl kıvrım kıvrım gittiğini görmeseydi belki bunu kabul etmeyebilirlerdi ama Allahu Teala en yakın bir örnek olarak söyleyeyim bu aciz aklımla yılanı bize verdi. Yılan herhangi bir eli ayağı olmayan bir yaratık. Ama nasıl ağaçlara tırmanabiliyor? Nasıl düşmeden ağaçtan aşağı inebiliyor? Sürünerek, değil mi? Mesela ayaklarla yürümeyi görmemiş olanlar da böyle bir şeyin olmayacağını ileri sürerler. Ayaklar üzerinde yürümeyi inkara giderlerdi. Ama biz insanlar ayaklarımızla yürüyoruz. İşte hemen reddetmek bizim yapımızdan gelen bir şey. Dünyada gördüğünüz ve bildiğiniz şeylere kıyaslamayın ahireti. O ilginç gelen... Şaşkınlık gösterdiğiniz şeyleri sakın inkar etmeyin. Şeytanın isteği zaten, bunların ispatını dünyada sizin sormanızdır. Bu aciz aklımızla bunları neden dünyada görmüyoruz demektir. Aynen 1400 yıl önce müşriklerin olduğu gibi. Şimdi konumuza devam edelim. İnsan kıyamet gününde, kendisini şöyle bir düşünse. Düşünelim beraber. Ayaktayız. Çıplak vaziyetteyiz. Ve ezik bir haldeyiz. Şaşkınlık içerisinde ve bize ne verilecek? Ne bulacağız? Ne kadar burada bekleyeceğiz? Sonumuz ne olacak? Buradan başka bir yere gidecek miyiz? Acaba dünyada anlatılan o gıybet, iftira, dedikodu, koğuculuk, zina Umar, biz bunların hesabını burada mı vereceğiz? Bizi ne yapacaklar? Acaba affedilecek miyim? Yoksa bütün Allah korusun, kıldığım namazlar boşa gidecek? Aç kaldım, Ramazan aylarında, altı gün oruçları tuttum, nafileler, bunlar aç kalmamla mı? Elimde hiçbir şey elde edemeden mi? Gideceğim. İşte bu korku, bu endişeler var, acaba affedilecek miyim, cehennemlik mi olacağım diye düşünülen bir yer o mahşer. İnsanların ve bütün yaratılmışların bir araya geldiği o izdiham yerindeyiz. Yedi kat gökle yedi kat yerin tüm canlıları orada. Melekler, cinler, insanlar, şeytanlar, kediler, köpekler, kuşlar, her şey. Hepsinin üzerine güneş doğmuş, iki mızrak ya da yay arası bir mesafe kadar yakında. Şu an dünyanın sıcaklığı, 36 bazen 50, kutuplarda sıfırın altında 20-30-70'e kadar düşüyor. En sıcak yerlerde 50-52 dereceleri buluyor. Tam insanın yaşayabileceği bir aralıkta. Ama düşünün. Binlerce, yüz binlerce kilometre uzaklıktaki güneşin yansıması bu. O gün, o mahşer yerinde insanlar terleyecek demiştik. Ve hiçbir gölgeliğin kalmadığı bir yer bizi bekliyor. Tek gölgelik yer var. O da, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesi. Buradan da ancak, oldukça yakın olanlar ve Allahu Teala'nın kendilerine Mukarreb adını verdiği sevgili kulları yararlanacağı yer. Oraya giriş yeri dünya. Eğer kimsenin gölgesinin olmayacağı, şemsiyesinin olmayacağı ve güneşin o yakınlığından kendisini koruyacak bir perde olmadığı günde bugün dini uğruna ahireti kazanmak için, Allah Celle Celaluhu'nun rızası için, bir şeyleri yapanlar, sıcak havalarda, terleyip, hasta olmayı göze alarak, ben Allah rızası için örtünüyorum deyip de, sadece kılı kıyafetle örtünmek değil, takva elbisesiyle, hiçbir erkeğe bakmadan, kafasını önüne eğenler. Diğerlerinin, siz ne yapıyorsunuz, ne kadar gericisiniz. Ne geldiyse başımıza sizden geldi. Yobazlar demelerini aldırış etmeden hala onlara dua ederek etrafına Ne olur kardeşim? Siz de gelin. Biz bu dünyada biraz terleyeceğiz, biraz yanacağız. Evet. Ama Allahu Teala'nın bir farzını yerine getiriyoruz. İnşallah ahirette küçük bir baş ağrısının, bir diken batmasının bile karşılığını verecek olan Allahu Teala. Bizi görmüyor mu haşa? Benim de güzelliğim var, benim saçım belki senden daha güzel. Bir erkeğin baktığı zaman daha da belki de hoşuna gidecek bir yaradılışa sahibim. Ama ben kendimi eşime saklıyorum. Ve ahirette Rabbimin huzuruna girdiğim zaman o mahşerde terlemeler var ya kardeşim. Onu aklıma getiriyorum. O yüzden dünyada ne yapayım? Güneşi çekeyim ne yapayım terliyim diyorum. Gel sen de diyen insanlar orada inşallah kazanacak. Zor da olsa, nefse ağır da gelse, ahireti düşünüp de benim artık namaza mutlaka başlamam lazım. Şu gıybetin ne olursa olsun bırakmam lazım. Yanımda başkası konuşuluyorsa ben o ahirette terlemekten o güneşin iki mızrak bana yaklaştırıldığı zamanda korku yerinde kalmak istemiyorum ne olur yanımda gıybet etmeyin diyenler inşallah o gölgede gölgelenecekler ben faiz almayı da bildirdim bana teklif edildi ama Rabbim Celle Celaluhu sen haram ettiysen ben buna dokunmam diyenler sırf kendi rızası için yetime öksüze daha önce boşanmış bir hanıma veya boşanmış bir adamla onun çocuğunu kabul etmek. Yine onun rızası için, tamam şu anda bir imtihandayım. Ama bu imtihanımın sebebi olan oğlum, kızım, karım, kocam, annem, babam. Allah rızası için şu an bana muhtaç deyip de, tamam Rabbim biliyorsun sen kalbimi. Ben dünyada sırf senin rızan için anneme baktım. Sırf senin rızan için ona babalık, annelik yapmaya çalıştım. Sırf senin rızan için bunu yaptım diyenler inşallah orada gölgelenecekler. Kötü bir şey yapması kendisine daha yakınken... Hayır, ben ahirette o terlenecek yerden ve en önemlisi oranın ve her şeyin Rabbinden korkuyorum diyenler gölgelenecekler inşallah... Her yapılanın karşılığının verildiği bir yer. Bugüne yatırım yapmak istiyorsak, evet ben şu an İbrahim kardeşimin, abimin veya evladımın anlattığı şu kıyamet günündeki terlemeyi ne kadar aklıma getiriyorum, korkuyorum, peki ne yapmam lazım? Böyle düşünüyorsak, bugünden itibaren hayatımıza çeki düzen vermeliyiz. İnşallah... Öyle güzel şeyler yaşayalım ki, vay be, bundan ta ne zaman önce, bir radyo programında, kardeşimizin bir tanesi, onun kendine zaten hayrı yok ama, bir şeyler anlatıyordu. Halil İbrahim sofrası programı vardı. Böyle frekansları dolaşırken bir baktım, kıyametten bahsediyor, terlemeden bahsediyor. Allah şükürler olsun, vesile oldu. Ondan sonra hayatıma bir şeyleri koydum. Kötü olanları çıkardım. Belki de böyle konuşacağız. İnşallah. Bu programımızın bir vesilesi olur. Her şey vesileyle dönüyor. Dönelim aynı yere. Rezillerin, perişanlığın olduğu yer. Utancın, sıkıntının olduğu yer. İzdihamın olduğu yer. Ve... Oradaki kalabalık yüzünden, birbirlerine çiğnemelerinden dolayı, herkesin birbirinin arkasında önünde itişip kakıştığı yer. Güneşin altında yanıp, kavrulanların sıkıntılarının, çığlıklarının, ızdıraplarının, üzüntülerinin olduğu yer. Ayrıca en büyük utanç da, hayır, İnsanların çıplak olması değil. Alemin tüm her şeyin Rabbi olan Allahu Teala'nın huzuruna giderken meydana gelecek olan utancın dehşeti. Güneşin verdiği sıkıntıdan, insanların vıcık vıcık nefeslerinin meydana getirdiği rahatsızlıktan daha da fazla daha da korkunç olanı her birimizin yaptığı günahları Allah Azze ve Celle aklımıza getirecek. Ve işte o zaman kendi kendimize utanacağız. Çaldığımız paralardan, yaptığımız gıybetlerden, baktığımız kadın veya erkeklerden, geçtiğimiz haksızlıkla geçtiğimiz yollardan, öldürdüğümüz insanlardan, işlediğimiz haramlardan, zinalardan nasıl hesaba çekileceğimizi düşünüp utanmak, orada güneşin verdiği rahatsızlıktan insana daha büyük bir ağırlık ve buhran verecekmiş. İşte öyle bir ter akıyor ki insanlardan. Her bir saç telinin dibinden sanki terler durmadan akıyor. Bugün bile şöyle on dakika sıcakta durun nasıl terliyoruz. Ama dünyada en fazla bayılırız veya en son merhale ölürüz. Susuzluktan dolayı aşırı, su kaybından dolayı ama orada ölüm yok. İnsanların terleri o kadar yükselir ki düşünün. Herkes çırılçıplak. Kadın, erkek hepsi zaten belli yaşlarda. Yapış yapış insanlar birbirleriyle o onu itekliyor, o onu itekliyor. Güneş iki mızrak. Veya bir rivayette iki yay arası mesafe kadar ancak uzaklıkta. Herkesin kendince günahları aklında ve adeta sel gibi ter akıyor. Mahşer alanını dolduruyor. Ve eserlerde çok ilginç bir tabir var. Burayı özellikle titizlikle seçerek sizinle paylaşıyorum. Nasıl dünyada bir su baskını olur. Allahu Teala muhafaza buyursun. İşte orada o akan terlerden bırakın insanların rahatsız olmasını. Adeta terlerin sel, su baskını haline alması anlatılır. Ve öylesine yükselecekmiş ki bu terler insanların Allahu Teala katındaki derecelerine göre Bazılarının topuklarına, kiminin dizine kadar, kiminin de boğazına kadar yükselecek. Bazılarının kulak yumuşaklarına kadar ulaşacak. kimisi ise artık neredeyse terden görülemeyecek. Ve ter içinde kaybolacak halde ter seli kendilerini kuşatmış olacak. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Cümleyi iyi seçerek... Konuşmaya çalışıyorum. Keşke bunlar bir hikayeden ibaret olsaydı. Nefis bu zoru gördüğü zaman bunu diyor değil mi? Olmasaydı ama hepsi olacak. Abdullah bin Ömer radıyallahu an. kaynaklarını da veriyorum ki daha sonra bunlar kayıt halinde kardeşlerimiz belki bizler öldükten sonra dinlerler araştırabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte, anlatmaya çalıştığım ter konusunda şunları buyuruyor. İnsan, kıyamet gününde, alemlerin Rabbinin huzuruna toplandıklarında, bunlardan bir kısmını ter, ta kulaklarının yumuşağına kadar kuşatacaktır. Kıyamet gününde, insanların terleri, Yerde yetmiş kulaç yükselecek kadar çoğalır. Ve böylece ter, onları kuşatıp, kendi gücü altına alır. Ve bu ter, onların ta kulak memelerine kadar ulaşır. Aslına bakarsanız, ne kadar zavallıyız. Mahşer ehlinden bahsederken, ben okurken, belki de sizler dinlerken hala birilerinden bahsettiğimizi zannediyoruz. Mahşer ehli sensin. O mahşer ehli benim. Artık geri dönüş yok. Orada öyleler var ki, ''Ey Rabbim ne olur beni bu sıkıntıdan, bu beklemekten kurtar, ne olur?'' Cehenneme gideceksem gideyim, yeter ki şu beklenen yerden ne olur beni kurtar diyeceği o yeri ne olur düşünün. Yanlış duymadınız, ne demek cehenneme gitmeyi istemek? Olur mu böyle bir şey İbrahim abi? Maalesef, insan bazen evladına bile şöyle baktığında, evladından o kadar darbe yiyor ki, uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz, baktınız dönmüyor geri annesini döven terörist olan Allahu Teala'nın dinine düşmanlık yapan bir evladınız olduğunu düşünün. Allah korusun. İnsan bazen ölümü bile istiyor. Ne kadar sevsede. İşte o zaman biraz aklımıza getirmeye çalışalım. Cehennemi insan ister mi İbrahim kardeşim? Ben anlatmıyorum ki. Ben de sizin gibiyim hatta sizin kadar bile. Çapım yok. Ama anlatılanları es geçecek değiliz. İnanıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurduysa... ...amenna, saddakna. Ama aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de... ...o kendi kendine konuşmaz. Orada öyleleri var ki... ...cehennemi isteyecekler. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Eşin ve benzerin yoktur. Ne olur cehennemi eğer hak ediyorsam beni cehenneme koy diyecek kadar sıkıntılı bir yer o terle beraber olmanız. Ve lütfen dikkat ediniz. Ey düşünmeyi seven kardeşlerim bunlar henüz hesabın başlamasından önceki süreçler. Henüz ceza verildi mi defterin nereden verildi? Cehennemlik misin, cennetlik misin, sorgu sual nasıl geçecek, zebaniler mi alacak, melekler mi seni alacak, henüz hesap başlamadı, ondan önceki süreçler. Lütfen kendinizi o halde değerlendirin. Bugün dünyanın birçok nimeti sizde olmamış olabilir Moraliniz şuna bozuldu, bu böyle dedi, kocam şöyle dedi, hanım böyle annem böyle, ona iş bulamadı, kirayı ödeyemedim. Bu dertler bizim o kadar içimizdeki, ahiretten bile, bu anlatılanlardan bile büyük zannediyoruz. İşte size, bize ilaç olsun bu. Ya ben ne kadar kafayı bozmuşum böyle şeylerle. En fazla ölüm var kardeşim, en fazla ayrılık var. En fazla dayak yerim, en fazla aç kalırım ama beni neler bekliyor diyelim diye bunları anlatıyoruz. Acaba o ter yerinde, terlerin aktığı su baskınlarına gibi bugün sebebiyet verdiği bir yerde bizim neremize kadar su gelecek, terimiz neremize kadar gelecek. Amacım ümitsizliği yaymak değil, haşa. Akıldan çıkarmayalım. Eğer dünyadayken namaz kılarak imkanınız varsa umre hacca giderek zekatınızı vererek bir Müslümanın ihtiyacını gidererek fakire kol kanat gererek siz annenizi hastaneye götürürken ter döktünüz mü yavrunuzu geceliğin o hastaneden bu hastaneye hiç götürürken terlediniz mi? Karşıdan karşıya bir dedeyi neneyi geçirirken Sırf Allah rızası için ama bunu yaparken Biraz terlediniz mi? Sizden yardım istemişti komşunuz Komşu biraz hastayım Şuradan şuraya birkaç tane dolap taşıyacağız Vaktin varsa taşıyabilir miyiz dediğinde Yine Allah rızasını sadece düşünerek Yardım ederken terledin mi? Sen o çarşafı giydin Başörtüsünü giydin, saçların belki kepek oldu, saçını tarayamıyorsun. Ter içindesin, vıcık vıcık kaldesin. Koltuk altların, sırtından terler dökülüyor. Ey bacım, senin terini o diğer dökülen terleri Allahu Teala zayi etmeyecek inşallah. Yeter ki niyetimizi bozmayalım. Yeter ki şeytanın daha önceki programlarda tekrar ettiğimiz oyununa düşmeyelim. Vay be sen bu kadar ter döktün, bu kadar namaz kıldın, şunu yaptın, bunu yaptın, cami yaptırdın, yüz bin tane hafız yetiştirdin, tamam evliyalıksın, herkes eleştirebilirsin, yerden yere vurabilirsin. Sen ne adamsın ya, ne, ne kadar takva bir kadınsın. Oyununa gelmeyelim. Ve burada bir dua da edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu. Ne olur, niyetimizi de akıbetimizi de Hayır eyle amin. Unutmadan duamız edelim, ölürüz kalırız, duasız da gitmeyelim. İşte değerli dinleyenlerim, kıyamet gününün böyle durumları var. Neden diyorum, kıyamet sadece bundan ibaret diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin Celle Celaluhu anlattığı, buyurduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattıklarıyla, yetiniyoruz. Dikkat ettiyseniz Allah dostlarının rüyalarında gördüklerinden ya da bazı eserlerde rivayet olmadan kulaktan kulağa gelen şeylerden hiçbir örnek vermedim. Hepsi Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace gibi hadislerden ravilerden geliyor ve en başta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden geliyor. Bunu da sizlerle bir kez daha Dikkatinizi çekmek için paylaşıyorum. İşte bununla bitiyor mu? Hayır. İnsanların hesaba çekileceği o kıyamet gününde herkesin gözünün bir noktada olduğu anlatılıyor eserlerde. Yani sağ sola kimsenin bakacak hali yok. Dünyada ne yapıyoruz? Onun ayakkabısına bakıyoruz. Bunun efendim, eşyasına bakıyoruz. Maalesef. Ama öyle bir bakış yok artık. Herkes bir yerde, dalgın bir şekilde diyelim, bugünün tabiriyle. Ne insanlar konuşabiliyor, ne yapıyorsun, nasılsın diye. Ne sevgileri insanların aklına geliyor. Ben aşıktım bu adama, hanımıma çok seviyordum, hiçbir şey akla gelmiyor. Benim kızım vardı dünyada, çok seviyordum, oğlumu nerede? Lütfen buraya dikkat ediniz. Dünya, toplayın, çıkarın, çarpın, bölün bu işte. Bu yalan dünya bu. Onsuz duramadığın kocan, yanında huzur bulduğun anan, bir tanem deyip saçını okşadığın oğlun, kızın, ateşi yükseldi diye sabahlara kadar saati kurup da acaba ateşi kaç oldu dediğin kızın aklına gelmeyecek. Oğlun aklına gelmeyecek. Çünkü onların da aklına sen gelmeyeceksin. Ne siyasi partileri aklına gelecek, ne arkasından gittikleri şu izim bu izim onlar, kadını da erkeği de, şu vakfa ait olanı da bu cemaatten olanı da. Uzun boylu kısa boylusu, Lazı Çerkezi Kürdü, Papua yeni gineli Afrikalısı, şurası. Herkes aynı yerde, kalpler paramparça, kimse konuşamıyor, böyle bir yer düşünün. Kimsenin aklına hiçbir şey gelmiyor. Mutaffifin, Suresinde de geçtiği üzere Allahu Teala'nın huzurunda divan durulacak. Tek bir lokma yiyecek yok. Tek bir damla içecek yok. Kimsenin konuşacak bir hali yok. Kendi halinde herkes. İşte bir rivayete göre 300 yıl bekleniyor orada. İşte insanların ekseriyetinin o 300 sene beklemek, o terlerin, o sıkışıklığın arasında, o acaba başıma ne gelecek, ne olacak dediği zamanda cehennemi arzuladı. Eğer cehenneme gideceksem dahi ne olur ver ya Rabbi, yeter ki ben burada kalmayayım. Allah korusun. Denilecek yer ve düşünün en küçük bir gölgelik yok, gece olmuyor ki dinlenelim, şöyle ayağımızı uzatalım ayaktasınız İbrahim Bey ben size katılmıyorum İnsan ayakta beklerse varis olur e, bende romatizma var orada ölüm yok ölüm en fazla hareketsizlikten ölürsün bir uçak yolculuğunda uzun uçak yolculuklarında özellikle 8 saat 10 saat bazı ölümler oluyor damarlarda tıkanma oluyor hareket etmekten bahsederler ama orada bir şey yok keşke ölüm olsa ama yok işte yok yok yok işte 300 yıl beklenti var orası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz az önce sizinle paylaştığım mutaffefin suresi var ya altıncı ayeti. O ayeti okuduktan sonra şöyle buyurmuşlar. Tıpkı okların ok çantasında toplanıp biriktirildiği gibi Allahu Teala sizi ...süresinin en iyi kendisinin bildiği o günde bir araya topladığında haliniz nicedir? İşte bir bekleme ki, çetin bir bekleme. O zamanlar şu olaylar yaşanacakmış, konuşmanın olmadığı, diyaloğun kesinlikle konuşulmadığı zaman diliminden sonra... ...cehenneme götürülürler. Hasan Basri radıyallahu anh anlatıyor. Ondan şimdi naklediyorum. Burada... ...zakkumdan içerler buyuruyor. Bu içtikleri su onların içlerini hepten kasıp kavurur. İçlerindeki yanma... ...ciğerlerini paralar hale getirir. Bu sefer buna dayanamazlar. Kendilerine yardımcı olabilecek taklarında şefaatçi olacak bir kimsenin bulunmasını dilerler diyor. Peygamberlere gitmeye düşünürler. Hangi peygamberlere giderlerse her peygamber onlara "Bugün ben kendi canımı kurtarmakla meşgulüm. Kendi derdim bana yeter." der ve başından uzaklaştırır. Her bir peygamber bu arada yüce Allahu Teala'nın gazabının şiddetinden dolayı mazeretlerini belirtirler. Başka hiçbir vakitte gazaplanmadığı bir şekilde yüce Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde gazaplanacak. Rabbimizin kıyamet günündeki gazabı bundan önce hiç görülmemiş ve bundan sonra da görülmeyecek diyor. Hasan-ı Basri Hazretlerinin anlattığı bu dört satırı sizinle paylaştım. Şimdi devam ediyoruz. İşte şefaat şefaat diye konuştuğumuz birilerinin ne gerek var dediği salavatta nedir dediği ben peygamber ile sallallahu aleyhi ve sellem aramda bir protokol uygun görmüyorum diyen zavallıların olduğu bir dönemde bakın insanlar şefaate nasıl bakacaklar orada burada inkar edilen Sallallahu aleyhi ve sellem ne demektir ya? Diyen ve küçük görenler. En son her peygambere gidenler ne olur bu beklemekten, bu yerden bizi kurtar? Diyenlere cevap veremediklerini görünce peygamberlerin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler. Efendimiz haklarında şefaat edilmesine izin verilenler için izin isteyecek. Allahu Teala'nın izni ve zaten daha öncesinde belirlediği kişilere şefaat edilecek. O gün de şefaat ancak Allahu Teala'nın izin verdiği ve hoşnut kaldığı kimseler hakkında olacak. Yine Kur'an-ı Kerim tabiridir. Taha suresi 109. O gün Rahman olan Allah'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Kıyamet gününün uzunluğu çetindir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. Şöyle buyurmuş. Varlığım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, o kıyamet gününün uzunluğu, mümin için oldukça ve kesinlikle hafif olarak geçer. Hatta öyle ki, müminin dünyada kıldığı bir farz namazından daha hafif ve kolay bir şekilde geçecektir. Ama, acaba, mümin olmak nasıl bir şeydir? Namaz kılmadan, farzlara riayet etmeden büyük günahları hafif görerek yaşamak ve ben Müslümanım demek yeterli mi olacak işte her birimizin düşünmesi gereken kısım burasıdır şöyle bir hal ve hareketlerimize izlediklerimize dinlediklerimize dikkat edersek yiyip içtiklerimize bakarsak 24 saati nasıl geçirdiğimize bakarsak bir Hristiyandan, bir Yahudi'den veya bir ateistten hangi farklarımız var 24 saatte? Bu bizim için yeter. Acaba Allahu Teala'nın mümin kulum dediği mümin kul olmak nasıl bir şey? Bugün öyle çetin bir gün ki dağların yerinde sallanıp yürütüldüğü bir gün. Vahşi hayvanların toplanıp bir araya getirildiği bir gün. O gün yeryüzünün, bu koca koca dağların dümdüz olduğu bir gün. O gün dağlar zerrelere ayrılıyor. Hepsi düz bir ovaya dönüşüyor. O günde canlı neyi hazırlamışsa tüm yaptıklarını bilecek ve ister önceden ister sonradan ne göndermişse hepsini hazır bulduğu bir yer. O kıyamet günü ki ondan bahsedildiğinde peygamberlerin efendisi olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir anda yaşlanmasına neden olan gözyaşı döktüğü bir gündür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün dedi ki... Ey Allah'ın Resulü! Sizin yaşlandığınızı görüyorum. Allah Allah! Şöyle buyurdular. Hud ve benzeri sureler beni yaşlandırdı. Belimi büktü buyurdu. Biz Kur'an okuyoruz değil mi? Acaba Kur'an okurken... Ezber mi yapıyoruz sadece? Ezberem mi okuyoruz? Fatiha suresini okurken namazda ne okuduğumuzu bilmeden, bir kez anlamını merak etmeden mi okuyoruz, geçiştiriyoruz. Allahu Teala kıyamet gününün dehşetlerinden, şiddet ve sıkıntılarından söz ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan açık açık bahsedilmesinin bir sebebi var değil mi? Kıyamet gününün dehşet ve isimlerinin çokluğunu, insanoğlunun, bizlerin gözlerinin önüne seriyor Rabbimiz. Burada biraz ibret alalım diye. Kur'an-ı Kerim neden bu kadar ayrıntılarıyla anlatıyor kıyamet sahnelerini? Korkalım diye. Ama biz... Bu anlatılanlardan değil de, izlediğimiz Hollywood filmleriyle, Yeşilçam filmleriyle korkmayı anlıyorsak. Acaba işsiz kalır mıyım, biraz daha yalakalık edeyim, kavukluk edeyim de, ko yani kovulmayım diye ondan korkuyorsak. Haksızlığın yapıldığı anda, kardeş bu yaptığın yanlış Demeye korkuyorsak, ya koca Amerika'ya karşı mı geleceğiz? Adamlar bir istese var ya bilmem kaç tane roketle bizi hallederler. Biz bundan korkarsak, Çin ile ikili ilişkilerimize ve onunla ticari ilişkilerimize zarar gelir diye Doğu Türkistan ve benzeri zulümlerin işlendiği yerlere sessiz kalır ve korkarsak, bu korkuyla Allahu Teala'nın korkmamızı istediği bu korku arasında müthiş bir fark var. O gün insanların çağrılacağı bir gün, tek tek sorgulanacağı bir gün, hesap günü. Mutlaka gelinecek ve varılacak olan bir gün. O gün kaçışın arzulandığı ama Kaçış imkanının, saklanacak bir yerin olmadığı bir gün. O gün, buluşma ve kavuşma günü. Sürekli kalınacak olan gün. Toplanma günü. Mizanın kurulacağı, hassas teraziyle her şeyin tartılıp ölçüleceği gün. Hak ve gerçek olan gün. Allahu Teala'nın uyardığı, ey kullarım yapmayın, şunu yapmayın, yoksa sizi yakarım, cezalandırırım dediği hükmün verileceği gün. Artık gerçeklerin görüleceği gün. Mazlumun kanını göz yaşına döken zalimlerin tir tir titreyeceği gün. ızdırapların yaşandığı gün. Dünyada namaz kılmıştım, dünyada oruç tutmuştum, dünyada o kadar sıcakta çarşaf giymiştim. Ama ben bunların karşılığını alamıyorum dendiğinde, sen bunları Allah rızası için yapmadın deneceği gün. İnsanların oruç tuttuklarını zannettikleri dünyada, en azından ahirete oruç tutarak gidiyorum dedikleri ama orada... Sen bu orucu tutmadın, yalanına, göz yinasına devam ettin. Allahu Teala geri çevirdi, denilecek gün Allah korusun. Rabbimiz Celle Celaluhu Enbiya Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerinde meyalen şöyle anlatıyor, buyuruyor. İnsanların sorgulaması yakınlaştı. Kendileri ise bir gaflet içinde yüz çevirmekteler. Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gelmeyi versin. Onlar bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinlemektedirler. Onların kalpleri oyalanmaktadır. Zulme sapanlar gizlice fısıldaştılar. Bu sizin benzeriniz olan bir beşer değil midir? Öyleyse Göz göre göre, siz büyüye mi geleceksiniz? Kamer Suresi Kıyamet saati yakınlaştı ve ay yarıldı. Meârit Suresi Çünkü onlar gafil ve aymazlar, münafık ve kafirler. Bunu kıyamet saatini oldukça uzak görmektedirler. Biz ise onu pek yakın görmekteyiz. Ahzab Suresi 63 Onun kıyametin ne zaman kopacağının bilgisini yalnızca Allah katında bulursun. Ne bilirsin belki kıyamet saati pek yakında olabilir. Bunca zaman hep Kıyametten konuştuk. Çocukluğumuzdan beri iman şartlarından bir tanesi, ahirete iman dedik. Ama ne kadar merak ettik. Manaları üzerinde kaç dakika düşündük. Onu yaşantımıza acaba ne kadar yansıttık. Bugün birçok rahatsızlığımız var, endişemiz var. Canımızı sıkan, moralimizi bozan olaylarda... Eğer şu ahiret ve kıyamet sahnelerini biraz dikkatlice arada bir aklımıza getirseydik, bu kadar üzülebilir miydik? Bizi bekleyen bunca tehlikenin, bunca ter göllerinin yaşandığı korku ovalarının, bunca tehlikeli çukurların, korku yerinin, bunların aklına getirdiği bir insan... Gereksiz şeylere bu kadar üzülebilir miydi? Üzülebilir miydik? Kendimizi bu acıklı ve oldukça tehlikeli olan günden kurtarmanın yollarını aramalıyız artık. Büyük bir gaflet içindeyiz. Bir gün tevbe edeceğiz, bir gün evet kitap okuyacağız, evet bir gün bunu yapmamız lazım. Evet ama hangi gün? Ya o gün bugün sizin için son gün olursa? Kıyameti düşünecek insanoğlu, kıyamet acaba nasıl kopacak, Mehdi aleyhisselam ne zaman gelecek, Deccal ne zaman vesaire. Ama düşünmediğimiz bir şey var. Her kul o kıyamet anını yaşamayacak. Kıyametin kopmasını bu kadar merak ederken, acaba bizim için küçük kıyamet olan ölüm anımız ne zaman olacak? Böylesi bir gaflet ve aymazlık içinde hayatımıza devam ediyoruz. Hayatımız onun ne yaptığı, bunun ne düşündüğü, bunu yapmazsam komşum ne der? Oturma odamın acaba takımı şuna uyar mı? A acaba akşamlin evde yemeği ne yapsam? Ama onu yapsam da onu iki gün önce yemiştik. Çocuğum bana niye böyle baktı? Ta binlerce şey. Allahü u Teala'ya sığınıyoruz. Rabbimizin geniş rahmeti bize ulaşmazsa, kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, ablalarım, abilerim, halimiz harap, halimiz harap. Aklımızı başımıza almazsak, kıyamet gününde bize yöneltilecek olan ve hiçbir arada tercümanın da bulunmayacağı sorgulamalarda Acaba ne yapacağız? Rabbimize sığınıyoruz. Değerli dinleyenlerim, bugün de burada iktifa edelim. Yarın inşallah, yavaş yavaş sona geliyoruz. Ölüm, kabir, ardından kıyamet, sura üfürülme, mahşerde toplanma, terleme. Yarın mizan ile başlayacağız. Düşünün daha yarıya bile gelmedik. Hakların birbirlerine iadesi daha gelmedi. O hesaplaşma yeri henüz gelmedi. Sırat köprüsü henüz yok. Sıralamamız için de daha gelmedi. O sırattan nasıl geçilecek? Bazıları bineklerle geçiyor, bazıları yıldırım hızıyla geçiyor diyorlar. Nasıl olacak? Daha oraya gelmedik. Şefaat acaba bize uyacak mı? Yani yapılacak mı? Bilmiyoruz. Kevser havuzu. Acaba kevser havuzunda temizlenenlerden biri olacak mıyız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplananlar kimler olacak? Ve defterimiz sağdan mı verilecek inşallah yoksa soldan mı maazallah? Daha yolumuz uzun. Peki cehenneme gidişte Nasıl insanlar götürüyorlar? Cehennemliklerin giysileri. Cennette inşallah Müslümanları bekleyenler neler? Bunlar da önümüzdeki programlarda. Dua ile bitirelim. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ey eşi ve benzeri olmayan bir filin gıdasını da mercekle görebileceğimiz küçücük bir parazitin de gıdasını unutmayan, veren, rahmetiyle esirgeyen Allah'ım. Ey dünyayı, gezegenleri, bugünün uzmanlarının bile şaşıp kaldığı, bunca genişleyen bu evreni içinde bildiğimiz ve bilemediğimiz müthiş dengeyle, milimetrik hesaplarla yerleştirilmiş, gezegen ve her şeyin Rabbi. Ey okyanusların dibinde, sayısını yalnızca zatının bildiği, meleklerin tesbihte, rükuda, secdede ve zatının verdiği görevlerde emirlerini harfiyen yerine getirdiği, hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimiz Celle Celaluhu, bizleri bağışla. Bugün Kur'an-ı Kerim'inde bize bildirmiş olduğun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla yine bizlere uyardığın bu kaideleri aklımızdan gitmesine izin verme. Bu zor çetin ve bizi bekleyen bunca sıkıntı veren zamanda ne olur? Yüzü aydın olanlardan eyle. Zatından başkasına el açtırma. Muhtaç ettirme. Fazla verip de nimeti ne olur azanlardan eyleme. Az verip de insanların kapısına bizi gönderme. Evlatlarımızın himayesi, rızıkları, her şeyi sana aittir. Helal yolda onları Rızıklanmaları için sebep olarak bizleri görevlendir. Haram lokma, boğazlarından ne bizim, ne onlardan geçirme. Hayırlı bir gelecek ver evlatlarımıza, iyi insanlar ile karşılaştır. Yarın, bizler o mahşere gelmeden önce, o kabre girdiğimizde, o kadar hayırlı evlatlarımız olsun ki Ya Rabbi, bu amel defteri kapandığında açık olan kapılardan sürekli hayırlar gelsin. Evlenecek olan kardeşlerimizi, bu ahireti unutmayan, kıyamet dehşetini unutmayan hanım ve koca eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, kurulacak olan yuvadakileri, kurulmuş olan yuvalardaki anne babaları, çocukları, anneanneleri, babaanneleri, kısaca Müslümanları, Muhafaza eyle. Ya Rabbi sen birsin. Senin eşin ve benzerin ortağın yoktur. Bizler insan olduğumuz için cemiyetler içerisindeyiz. Hayırlı insanlarla bizi karşılaştır Allah'ım. Aşırılıklardan bizi muhafaza eyle. Herkesin hakkını sen alıyorsun Allah'ım. Ne bizden başkasına bir zarar gitsin ne de başkasından bir bize zarar gelsin. Ne biz zalim olup da birine zulmedelim ne de zulme uğrayalım. Uğruna canların feda edildiği şu güzel bayrağımızı indirme. Bu yolda şehit olan büyüklerimizi kardeşlerimizi rahmetinle yargıla. Şu ezan seslerini dindirme Allah'ım. Hayırlı idareciler nasip eyle. Bizi kaymaktan, caymaktan, imansız gitmekten, kibirden, her şeyi kendimizden bilmekten, sapıtacak derecede zengin olmaktan, ağlayıp inleyecek ve isyan edecek derecede fakir kalmaktan muhafaza eyle. Gözden, nazardan, büyüden, senin kerim olan sıfatlarına, ismi şeriflerine sığınıyoruz. Ve Ya Rabbi, nasıl dua etmemiz gerekiyorsa, o şekilde dua etmeyi nasip eyle. Nasıl namaz kılmamızı istiyorsan, o şekilde namaz kılmamızı kalbimize ver. Ya Rabbi, kadın ve erkekler arasında sınırları aşmamamızı nasip eyle. Hanımların hanım gibi yaşamalarını, erkeklerin erkek gibi yaşamalarını ve birbirlerine üstün kurma derdinde olmadan, bir hanımın kocasını Allah'ın bir emaneti, bir, bir erkeğin de hanımını yine senin bir emanetin olarak görmesini ve beraber, birbirlerinin hatalarını şöyle tatlı tatlı uyararak, gel beraber inşallah cennete gidelim, sen bana şöyle şöyle davran, ben sana böyle davranayım, gel beraber kavgasız gürültüsüz olmasa da, arada şöyle hava durumu değişik olsa da, gel, ne olur evimizde bir ahiret yolculuğunu konuşalım, diyecek hanım ve koca olmayı nasip eyle. Borçlardan ve Tedavisi olmayan hastalıklardan muhafaza eyle. Hasta olan kardeşlerimize şifalar buyur ve ne olur bizlerim canımızı Müslüman olarak al. Ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.